Besmelesiz çıkma yola Kur'an sünnet bize kalem Medine'de ol Resul'e Baksam almayı ağlayı Medine'deki o güle baksam ayı ay vayım Mekke medine yollarım gezemedim o illedi mis kokan o belderi yesem ayıyı alvayı mis kokan o belderi yesem ayıyı alvayı Arafat afat du alar Evli yarlarındır balı. Ne olur garibin hali çıksa malıyı alıyı. Ne olur garibin hali çıksa malıyı alıyı. Mekke, Medine yolları Gezemedim o illeri Mis kokan o beldeleri Gezsem ağlayı, ağlayı Mis kokan o beldeleri Gezsem ağlayı ağlayı Bedir Uhud Hendek nerede? Nice şehit var o yerde Dualar edin her yerde Etsem ağlayı ağlayı Ağlar edin her yerde, etsem ağlayı ağlayı Mekke, Medine yolları. gezemedim o illerim Mis kokan o beldeleri Gezsem ağlayı ağlayı Mis kokan o beldeleri Gezsem ağlayı ağlayı Nakış nakıştır şu alem Var mı bilen Resul Muhammed'i gören Görsem ağlayı ağlayı Resul Muhammed'i gören Görsem ağlayı ağlayı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 Gezsem ağlayı, ağlayı Gezsem ağlayı, ağlayı Doğuştandır gözde sürme Nurdandır bulunmaz gölge Yeşil kubbe, güzel türbe Muhammed'in, Muhammed'in Muhammedin Muhammedin gül kokusu cananıdin Yeşil kubbe güzel türbe Muhammedin Muhammedin Muhammedin Muhammedin, Muhammedin gül kokusu cananıdin Tek başına oldu ümmet, yaptıkları bize sünnet Hakkatında büyük ümmet Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin Gül kokusu Can Ahmedin. Hak katında büyük ümmet Muhammed'in Muhammed'in Muhammed'in Muhammed'in Gül kokusu Can Ahmedin. Hak için eyledi kıyam Muhammed'e yüz bin selam Cennet köşkü yüce makam Muhammedin Muhammedin Muhammedin Muhammedin gül kokusu cananımedin Cennet köşkü yüce makam Muhammedin Muhammedin Muhammed'in, Muhammed'in Gül kokusu, Can Ahmet'in Hakkatında olmaz alem, Helal haram yazar kalem Var oldu aşkına alem Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed'in, Muhammed'in Gül kokusu Can Ahmedin var oldu aşkına alem Muhammedin Muhammedin Muhammedin Muhammedin gül kokusu cananımedin Habib diye oldun hitap hasretinden ümmet bitap Kur'an gibi yüce kitap Muhammed'in Muhammed'in Muhammed'in Muhammed'in Gül kokusu Can Kur'an gibi yüce kitap Muhammed'in Muhammed'in Muhammed'in, Muhammed'in Gül kokusu, Can Ahmedin. Yeşil kut ben gönlümüzde Sevgin gönül evimizde Adın her an dilimizde Muhammed'im, Muhammed'im Muhammed'im Muhammed'im Gül kokulu Muhammed'im Adın her an dilimizde Muhammed'im Muhammed'im Muhammed'im Muhammed'im Gül kokulu Can Ahmedim. Hakkın himayesi en güzel kalkan Dergahın kuluna varmayan bakan O emir vermeden dolaşır mı kan Yeter ki geldi birlikte bulun Kaldır ellerini Arşa uzansın, dilin söylesin de ta kalbin yansın Bedenin rahmetle affa boyansın Hak yolda fedakâr erlikte bulun Allah de Allah, Allahu Allah yeter sana Allahu Allah, Allah de Allah, Allahu Allah yeter sana, Allahu Allah. Bu dergah kapanmaz kapısı açık, Mevla'ya el açan kullar alışık. Şöyle bir adım gel olursun aşık. En güzel arzunla dilekte bulun, kaldır ellerini, arşa uzansın dilin söylesin de ta kalbin yansın bedenin le afffa boy yansın, Hak yolda feda kararerinlikte bulun. Allah de Allah Allahu Allah yeter sana. Allahu Allah, Allah de Allah, Allahu Allah yeter sana, Allahu Allah Hakka giden yola yönel azıcık, şöyle bir adım gel hak huzura çık bu dergah kapanmaz kapısı açık Yeter ki gelip de kullukta bulun Kaldır ellerini arşa uzansın Dilin söylesin de ta kalbin yansın Bedenin rahmetle affa boyansın Hak yolda fedakar erli iktı bulun Allah'ta Allah Allahu Allah yeter sana Allahu Allah Allah'ta Allah Allahu Allah yeter sana Allahu Allah Allah Allahu Allah Yeter Sana Allahu Allah, Allah De Allah Allahu Allah Yeter Sana Allahu Allah Yeter Sana Allahu Allah, Allah, Allah Sen gittin Ümmetin çaresiz kaldı öksüzler, yetimler sahipsiz kaldı dünyada, dört bir yanız zulüm sardı zulumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler Boynu bükük garip kaldı neredesin Neredesin gözyaşlarına sel oldu nerede yandı yüreğim kavruldu nerede ümmetin perişan oldu neredesin neredesin can Hüseyin'im şehit oldu neredesin kerbela kan ile doldu neredesin Zeynep'in perişan oldu neredesin Sen yokken Ebu Bekir yanar oldu Ömer'i Osman'ı ayrılık vurdu Bilal'in Ezan okuyamaz oldu Ali ile Fatma'nın gülü soldu Ali ile Fatma'nın gülü soldu Nerdesin? Nerdesin? Gözyaşlarımız sel oldu, neredesin? Yandı yüreğim kavruldu, neredesin? Ümmetin perişan oldu, neredesin?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 Âleme rahmet yağardı gelişin Ümmetlerine bahardı gönüller Yıllar var ki kurak kaldı gözler hep ve tepesinde kaldı gözler hep. Ve tepesinde kaldı. Neredesin? Neredesin? Gözyaşlarımın sel oldu neredesin? Yandı yüreğim kavruldu ne? Neredesin? Ümmetin perişan oldu, neredesin, neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu, neredesin? Kerbela kan ile doldu, neredesin? Zeynep'im perişan oldu, neredesin? Gel gel efendim, seyranım güzel Seni seyretmek cihana bedel Gel gel efendim, seyranım güzel Seni seyretmek cihana bedel Gözyaşım akar, kalbimi yakar Sevenler bakar senin yoluna Gözyaşım akar, kalbimi yakar Sevenler bakar senin yoluna Gel gel gel gel gel Gel efendim seiranın güzel seni seyretmek cihana bedel gel gel efendim seiranın güzel seni seyretmek cihana bedel Aşka gelirim, yanar eririm, ben can veririm senin yoluna. Aşka gelirim, yanar eririm, ben can veririm senin yoluna. Gel, gel, gel, gel Gel, gel efendim, seyranım güzel Seni seyretmek cihana bedel Gel, gel efendim, seyranım güzel Seni seyretmek cihana bedel Derdim çok olur, aştan duyulur, can feda olur senin yoluna. Derdim çok olur, aştan duyulur, can feda olur senin yoluna. Gel gel gel gel gel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 Yak beni yandır, coş tumandır, Gönül hayrandır senin yoluna Yak beni yandır, coş tumandır, Gönül hayrandır senin yoluna Gel gel gel gel gel Gel efendim seyranın güzel Seni seyretmek cihana bedel Gel gel efendim seyranın güzel Seni seyretmek cihana bedel Gel gel efendim seyranım güzel seni seyretmek cihana beden gel gel efendim seiranın güzel seni seyretmek cihana beden seni seyretmek cihana beden Anlamı secdeye koydum aladım, Bu aciz canımı hakka adadım Dünya yalan imiş, er geç anladım ıslandı seccadem gözyaşlarımla Dünya yalan imiş er geç anladım Islandı seccadem gözyaşlarımla Islandı seccadem gözyaşlarımla Rüküm Mevla'yadır secdem Mevla'ya Artık hevesim yok fani dünyaya Secdede ağladım ben doya doya Islandı seccadem gözyaşlarımla Secdede ağladım ben doya doya Islandı seccadem gözyaşlarımla Islandı seccadem gözyaşlarımla Serdim seccademi kızgın çöllere Aktı gözyaşlarım döndü sellere Deva olamadı gonca güllere Islandı seccadem gözyaşlarımla Deva olamadı gonca güllere Islandı seccadem gözyaşlarımla ıslandı seccadem Gözyaşlarımla Rüküm Mevla'yadır Secdem Mevla'ya Artık hevesim yok Fani dünyaya Secdede ağladım Seccadem gözyaşlarımla Secdede aladım ben doya doya Islandı seccadem gözyaşlarımla Islandı seccadem gözyaşlarımla ıslandı seccadem gözyaşlarımla İçimdeki boşluğumu senin ile doldur Mevlam Aradığım sükuneti senin ile buldur Mevlam İçimdeki boşluğumu senin ile doldur Mevlam. Aradığım sükuneti senin ile buldur Mevlam. Güldür Mevlam, güldür Mevlam, azgın nefsi durdur Mevlam, can çekişen yüreğimi rahmetinle doldur Mevlam. Güldür Mevlam, güldür Mevlam, Azgın nefsi durdur Mevlam, Can çekişen bedenimi rahmetinle doldur Mevlam. Kimseye avuç açtırma, El kapısına baktırma Münacatım yalnız sana Fakir kalbi güldür Mevlam Kimseye avuç açtırma El kapısına baktırma Münacatım yalnız sana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 Hareketi rızkı sende Benim aradım sende Muradımı oldur Mevlam Her canlının izni sende Hareketi rızkı sende Benim aradım sende Muradım aldur mevla aldur mevla güldür mevlam güldür mevlam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 Azgın nefsi durdur Mevlam, Can çekişen bedenimi rahmetinle doldur Mevlam. Bütün dünya düşman olsa ne yazar, Yeter ki yaradan dost olsun bana, Para pulum olmasa ki ne yazar,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 Ondan başkasına gönlümü vermem Yaradandan başkasına güvenmem Yeter ki Yaradan dost olsun bana Yeter ki Yaradan yar olsun bana Yanımda olmasın kimse istemem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 Rabbimin aşkı tek gönlüme dolsun Bu aşkla yaşayıp ömrüm son bulsun Yeter ki Yaradan dost olsun bana Yeter ki Yaradan dost olsun bana Bu aşkla yaşayıp ömrüm son bulsun Yeter ki Yaradan dost olsun bana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 Güllerini yazda, bülbüller sazda Güllerini yazda, söyle namazda. Elhamdülillah, söyle namazda. Elhamdülillah. Söyle her yerde Elhamdülillah illa her yerde elhamduli illa kalbimde iman dilimde kuran kalbimde iman Dilimde Kur'an, gönlümde Sultan. Elhamdülillah, gönlümde Sultan. Elhamdülillah. Koş Hamdulilla söyle her nefes elhamdulilla söyle her nefes elhamdulilla söyle her nefes elhamduli can olsam da birliğim dirilik benim la ilahe illallah ebedi ferman benim delilim sığınağım eşsiz Kur'anı Kerim bin şehidim vatanım Rabbimin katı benim param parça olsam da birliğim dirilik benim la ilahe illallah ebedi ferman benim delilim sığınağım eşsiz Kur'an-ı Kerim bin şehidim vatanım Rabbimin katı benim Bin şehidim dirildim topraklarda sularda bin dil olmuş her zerrem hakkı hep haykırmakta Cezbedeyim şu ruhum, rakseder pak huzurda Bin kez ölsem de derim la ilahe illallah Bin şehidim dirildim topraklarda sularda Bin dil olmuş her zerrem hakkı hep haykırmakta Cezbedeyim bedeyim şuruhum rakseder pak huzurda bin kez ölsem de derim la ilahe illallah la ilahe illallah Muhammed rasulullah la ilahe illallah muhammedur rasulullah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Zerre zerre yok olup mahşerde dirilirim Selametle söylerim La ilahe illallah huzuruna gelmektir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 Cezbedeyim şu rakseder pak huzurda Bin kez ölsem de derim La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah